Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, Hazırlayan mesunan Erol çok Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bu hafta konuğum yine Erdal Elginöz, Faselise Dokunma Hareketi'nden. Hoş geldin Erdal. Hoş bulduk Erol. E, nasılsın, iyi misin Erdal? Bayağı i̇yi olmaya çalışıyoruz diyelim. Evet, yorgunluk var. Tabii gerginlik, üzüntü var ama iyiyiz diyelim, iyi olalım. Eyvallah. Şimdi e, sevgili dinleyiciler, e, daha önceki programda Erdal ayrıntılı olarak anlatmıştı. Süreç nasıl başladı, nasıl gelişti faselise Beton atılma hikayesi, oradaki e, plaj projesi, plaj projesinin büyük bir alanı kaplaması her iki koyu için de e, cennet koyu ve bostanlık koyu için. E, çok merak eden e, dinleyicilerimiz e, podcast'ı dinleyebilir, kayıt halinde var şu anda. Biz onun için e, daha e, gelişen süreçleri aktaralım. Evet, ben. Erdal neler oluyor fasaliste? İşte şey, Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı madem hassasiyet varsa biz de oradaki betonları sökeriz diye bir açıklama yapmıştı daha önceki bir televizyon programında. Ne diyorsun bu konuda? Evet bir hassasiyetimiz var tabii Erol. Kanun ve yönetmeliklere uyulması konusunda bir hassasiyetimiz var. Evet. Bakanlığı da buna davet ediyoruz. Kanunlara uysunlar. Bakan Ersoy sanki tek proje oymuş gibi, başka bir proje yokmuş gibi çok daha küçük şu anda yürürlükte olan projeden çok daha küçük bir projeden bahsetti. Hiç betondan bahsetmedi ama betonu da kaldırın dedi. Sen de duymuşsun herhalde. Evet. Betonu kaldırın dedim dedi. Tabii Yeni bir projeye ulaşamadık biz. E, neye istinaden Bakan Bey'in böyle bir açıklama yaptığını hala anlayabilmiş değiliz. Kendisi de bir daha bir cevap vermiyor. Eğer yeni bir proje varsa e, bu betonların kaldırış, kaldırılıyor. Biliyorsun bir kısmı da söküldü betonların. Evet. 21 Mart'tan itibaren geçen hafta içinde e, betonların kırılıp döküldüğünü gördük, söküldüğünü gördük. Hatta cumartesi günü 25 Mart'ta orada yaptığımız eylem sırasında iş makineleri hala çalışıyordu. Bir gece önce de arkeologlar yokken büyük paletli e, girdi yine kırdı orada bazı betonları. E, Bakan Bey yine o televizyon programında paletli girmedi demişti ama daha önce de girdiği gibi şimdi de girdi. Biz bunu e, videoyla tespit ettik zaten konum da açıktı. Ee, ve şey suç duyurumuzu hazırladık. ve ee, çünkü arkeolog yokken, müze görevlisi yokken orada kazı yapılmıştı. Neye zarar verildiği bilinmiyor. Benim merak ettiğim bir ee, şey var. Ee, sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi mesela e, Kültür Turizm Bakanı yapın dedi, yapılıyor. Sökün dedi, sökülüyor. Şu kadarı sökülüyor, bu kadarı sökülmüyor. Yani Mesela bunların bir bilimsel raporlaması, ne bileyim tekrar bir yeni bir proje oluşturulması, bilim insanlarından orada bir heyetin bulunması falan yani bu projeyi tekrar koruma kurulunun gözden geçirmesi gerekmiyor mu? Evet ben de onu söyleyecektim. Yani şu anda e, nasıl bu betonların atılması yasaya aykırı, prosedürlere aykırı, yönetmeliklere aykırıydıysa sökülmesi de aynen öyle. Çünkü eğer siz bir sit alanında yapılan e bir işlemi geri alacaksanız da bunun da bir prosedürü var. Yani Bakan Bey'in bir tek lafıyla siz o projenin bir kısmını söküp alamazsınız. Bunun yeniden yeni bir proje yapmanız gerekir. Koruma kurulunun önüne götürmeniz gerekir. Koruma kurulunun bunu onaylaması gerekir. Ancak ondan sonra yeniden bir ya ihaleyi tümden iptal edecek kadar büyük bir değişiklikse bu, ihalenin tümden iptal olması, yeniden yapılması falan gerekir. Yani bütün bu işlemler tamamı e, bir kenara bırakılıyor. Bakan Bey e, sökün demiş, sökülüyor. Sökülme yöntemi de çok kötü. E, kazarken, o betonları yapmak için kazarken verdiklerinden daha büyük bir zarar verdiler büyük makinalarla kırdıkları için betonu. Dolayısıyla yani e, burada bir Tamamen bir devam eden bir usulsüzlük durumu var. E, bunu Bu da çok üzücü tabii. E, biz bunu yani kesinlikle onaylamadığımızı e, kurumlara aslında yani burada e, biraz koruma kuruluna e, bir müdahale gibi geliyor bize bu. E, çünkü kurul sanki hiç yokmuş gibi davranıyor bakan bey. Halbuki tek karar merci kendi değildir. Burası ciddi bir sit alanıdır buradaki yapılan her şeyin yasal karşılıkları vardır yasalarımızda cezaları vardır burada yapılan şeylerin yani şu anda burada yapılan şeylerin yüzde birini kendi sit arazisinin sit alanında tapulu arazisi olan bir vatandaşımız yapsaydı şu anda tutuklu yargılanıyordu kesinlikle. burada yapılan böyle keyfi işlemlerin kesinlikle cezası vardır. Ee, biz bunun devlet kademelerindeki görevliler için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Eskiden emza, imza e, sorumluluğu diye bir şey vardı zaten yine var. Ee, yani bütün bunlara bir şekilde bir e, düzen verilmesini ümit ediyoruz. Yeni bir proje de yok ortada. E, çünkü e, o gün toplantımızda da söyledim, e, 25 Mart'ta Alaca Suda betonları ölçtüğümüz toplantıda eylemde de söyledim. Yani ee, bize mahkemeden bir savunma geldi. Biliyorsun mahkeme bakanlıktan savunma istedi biz dava açtığımız için. Evet. Orada gelen belgelerde eski proje aynen duruyor. Yani şu anda yürürlükte olan proje Bakan Ersoy'un açıkladığı gibi ahşap falan ayaklar üstünde 179 metrekare bir proje değil. Aynen bildiğimiz 85 bin metrekareye yayılan devasa ve işte her tarafı binaya ve şezlonga boğan bir ticarethane projesi. Bu aynen devam ediyor. Ee, üstelik ben bu betonlarla ilgili çok uzat... Yani beton konusu ayrı bir şey ama bunu e, son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu betonlarla ilgili bir usulsüzlük de... E, bakın yıllar önce e, Faselis'in e, şu anda ziyarete açık olan bölümü öğren yerinin... E, orada bir otopark yapılacaktı. İki yıl boyunca, aylar boyunca, yıl iç, her yıl içinde aylar boyunca orada sondaj kazıları yapıldı. Uzun uzun kazıldı, bakıldı altında bir şey var mı diye otopark olarak ayrılacak olan bir bölüm. Birkaç yüz araçlık bir otopark alanı orada ciddi bir çalışma yapıldı. Doğrusu da budur. Şimdi Faselis'in Alacasu ve Bostanlık koyları da sit alanı ve ören yerine dahil edilmiş durumda. Ören yeri yani bildiğiniz Faselis'in içi nasılsa, amfiteyatro ne durumdaysa, Burası şu anda aynı. Aynısı, buraya dökülen betonu tamamen aynı konumda. Yasal olarak tamamen aynı konumda. Bu betonu ha amfiteyatronun ortasına dökmüşsünüz ha buraya dökmüşsünüz. Dolayısıyla e, peki e, biz sorduk. Mesela koruma kuruluna arkadaşlarımız resmi başvuru yaptılar. E, o, onayladığınız proje nedir diye. Onda böyle kazılar var mıdır diye. Bir cevap alamadık. 15-20 gün olmasına rağmen koruma kurulundan bir cevap alamadık. Şimdi biz bir de böyle sormak istiyoruz. Yani buradan sormak istiyoruz. Bu kazılan ve beton dökülen yerlerde bir sondaj kazısı yapılmış mıdır? Veya bir jeoradar, artık teknoloji ilerledi, jeoradar dediğimiz sistemler var. Yer altında bir yapı olup olmadığını gösteriyor. Bir jeoradar çalışması yapılmış mıdır? Bununla ilgili yapılmışsa bir rapor var mıdır? Yani bu betonların altı, şimdi mesela bugün inşaat devam ettiğini tespit ettik. Orada 4 metreye 4 metre genişliğinde e, ve 3 metreye varacak başlamışlar kazma foseptikler kazılmaya başlanmış. Derin kazı yapılıyor. Burası önceden acaba kazısı yapılıp da, sondaj çalışması yapılıp da altında bir şey olmadığı biliniyor mu? Buna bir cevap alamıyoruz maalesef. Bu konuda hiçbir açıklama yok. E, yani. Eğer bu konuda bir ihmal varsa bu da e, bunun hesabını kim verecek onu da sormak istiyoruz. Çünkü alan dediğim gibi e, şu anda mesela foseptik kazısı yapılan yerin hemen arkasında kilise kalıntıları var. Alaca Su koyunda. Ön tarafta duvarlar var. E, yerin altında bir de burası tabii böyle e, derenin sedimen getirdiği bir yer. Üç. E, şeyin altında, kumun altında oldukça fazla yapı olabilir. Yani kumla toprak karışık bir alan orası. E, umarım bir şeye zarar verilmiyordur ve bunların da ileride tespit edileceğini düşünüyoruz. Ya Aslında kısmen cevap verdin ama e, şimdi Cemnet Koyu ve Bostanlık Koylarının Paselis Antik Kenti'nin tamamen dışında orayla alakasız yerlermiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Buna kimi basın da e, teşne oluyor. E, bunu biraz ayrıntılandırsan mı acaba? E, Olur tabii anlatayım. E, bu önemli bir konu. evet Tabii tabii bu önemli bir konu. Maalesef e, Bakan Ersoy'da programda. öğren yerinde bir şey yapmıyoruz. E, dışarıda çalışıyoruz. Bunlar uzak e, koylar gibi bir ifade e, kullandı. Uzak dediğini demediğini hatırlamıyorum ama alakası yok anlamına gelecek bir ifade kullandı. Başka ben o şemayı da gördüm. Görmüştüm. Şeyde hiç e, antik kent hiç gösterilmiyor. E, evet. Hazırlanmış evet. bir şey çubukla e, bakan gösteriyordu. Bakan Ersoy e, her iki koyuda ama o koyları tamamen e, şeyden bağımsızmış gibi antik kentten bağımsızmış evet. gibi. program diyoruz ama hani dinleyicilerimizde anlaması açısından e, şeyde Habertürk televizyonunda Açık ve net programı sunan Kübra Parlın e, programında gerçekleşti evet, değil 21 mi? 21 Mart akşamıydı. Evet, sizde sanırım o e, programa cevap hakkı da olduğu için Fasilitse Dokunma Hareketi ismi geçti. E, cevap hakkı da oldu ve cevap hakkı istediğiniz halde verilmedi ya da herhangi bir teksip de yapılmadı. E, çünkü... Yok teksip yapılmadı, cevap da verilmedi maalesef. Evet. evet, o da pek etik bir şey olmadı. Evet e, dediğin gibi Bakan Bey or e... Programda bu iki koyun sanki Fasilis antik kentiyle alakası olmadığı yönünde bir fikre kapılmasına çalıştı diyeyim insanların. Halbuki bu doğru değil. E, tamamen e, biraz önce de söylediğim gibi birinci derece antik sitin içindeydi zaten bu iki koyda. Çünkü bakın Fasilis çok büyük bir kentti. 40 bine ulaştığı düşünülüyor en iyi, en gelişkin olduğu zamanlarda. 40 bin kişilik bir nüfusa ulaştığı düşünülüyor. Şu anda kazılmış üç tane koyu var. E, Alaca su koyu, Faselisin Alaca su koyunun dördüncü liman olduğu bu koyların üçü de liman zaten. E, i̇şte kuzey limanı, askeri liman, orta liman ve güney limanı var. E, kuzey limanının hemen yan tarafındadır. E, Alaca Su Koyu ve Alaca Su Koyu bu üç limandan da daha korunaklıdır. Kışı geçirmesi için teknelerin çok daha elverişli bir limandır. Ticari limanın burası olduğu düşünülüyor. Aslında nitekim Koyun içinde bir sürü yapı var, yani kalıntı var ve kalıntılar olduğu için daha yüzeyde kalıntılar var. Dolayısıyla zaten birinci derece sit alanıydı ve Fasalis antik kentinin içine dahildi buralar. Burası Fasalis'in limanlarından biri. Yani e, burasını Fasalis değil demek, e, ne bileyim hani Cumhuriyet Meydanı Antalya değil demek gibi bir şey. Liman şey, Lima, şey e, antik kenti sayarsak Antalya'nın içindeki burası çok yakın bir yer. Yoğun olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bostanlık zaten Güney Limanının devamıdır, Bostanlık Koyu ve yine orada da kalıntılar mevcut ve öğren yeri olarak da artık kayıtlara girdiğini yine bize mahkemeden gelen bakanlık tarafından bize gönderilen belgelerden öğrendik bizde artık buralar bildiğiniz Fasilis'in öğren yerinin içindedir. Bununla Dolayısıyla... bayağı olarak bir de şey sorsam ben sana her iki koy içinde şey gibi sanki antik kentin İnsan yükünü oralara dağıtacağız gibi bir şey var. Sanki oralar antik kent değilmiş ki. Bu da aslında bu algıya dahil gibi geliyor bana. Evet tabi tabi. Ee, yani tabi bu oralara bu projenin düşünülme gerekçelerinden bir tanesi fasilisin çok aşırı e, ziyaretçi yükü çekiyor olmasıydı e, ve buraya gelen insanların çoğunun da denize geldiği düşünülmüş denize girmeye bu koylara gitsinler denmiş. Halbuki bu koylar zaten kullanılıyor ve tamam kontrolsüz kullanılıyor şu anda ama zaten Faselis'in içi de kontrolsüz kullanılıyor. Maalesef ben daha bugün Faselis'in ziyaretçi yönetimi ile yönünden değerlendirilmesi hakkında bir bilimsel makale okudum. 2015 yılında yapılmış. Ee, ve orada maalesef fasilsin yönetilmediğinden bahsediliyor. Yani bir ziyaretçi yönetimi yapılmamış, kaç tane ziyaretçiyi kaldırabilir, ziyaretçilerin güvenliği nasıl sağlanabilir, güvenlik zaafları olduğu söylenmiş. Ee, araçların başıboş, istediği yere park etmesinin e, alana ciddi zarar verdiğinden bahsedilmiş. Gerçekten biliyorsun bir otopark alanı var fakat ağaçların altı, Antik kent, o hatta meşhur yani su kemerlerinin araç altına oluyor. araçlar park ediyor. Yani bir kontrolsüzlük söz konusu. Tabii bu maalesef oranın gişesinin özel şirket tarafından çalıştırılıyor olmasının böyle bir duruma sebep olduğunu düşünüyoruz. Yanlış olan buydu. Biz o bu karar 2018'de yapılır, verilirken de itiraz etmiştik. E, nitekim geldiğimiz nokta şimdi Fasilis'in kaldıramayacağı kadar bir yükün e, hiç hesap yani içeride neye hesap sebep olacağı hesap edilmeden kapıda sürekli bilet kesilmiştir. Halbuki pek çok korunan alanda dünyada e, bir kapı taşıma kapasitesi belirlenir ve ona göre e, ziyaretçi alınır içeriye. E, i̇çeriye yeteri kadar bir yönlendirme levhaları koyarsınız insanların her yerde her istediklerini yapmasına izin vermezsiniz. Yani bakan beyin bu durumu e, Desteklemek için televizyonda paylaştığı fotoğrafta bir araç e, antik lahitlerin arasından işte bazı sütunların arasından kumsala girmiş çakılmış onu çıkarmak için ittiriyorlar falan yani o aracın oraya girmesine engel olmak o idarenin görevidir evet. o idare orayı yönetememektedir bunu e, yan koylara e, devasa iki tane tesis yaparak ben burayı e, kurtarayım mantığını yürütmektedir ve bu da yani hiç doğru bir mantık değildir. Yapılması gereken çok daha başka bir şeydir yani. Bu, da. Ya bu biraz şeylere alakalı gibi geliyor bana. Kamusal alanın özel işletme gibi e, tasarlanması işte burası neden özel bir şirkete veriliyor değil mi? Bu kadar hassas bir yer Türkiye'nin en güzel, belki dünyanın Tabii en güzel ki. limanlarından ve antik kentlerinden birisi bu özel bir şirket ne yapacak? Daha çok para kazanmak için gelen herkesi almaya çalışacak. Mümkün o ağaçların altına, kemerlerin altına gidebildiği her yere kadar araç park ettirecek normal olarak. Yani bu çok belli bir şey zaten değil mi? Evet maalesef. Son yıllarda ortaya çıkmış bir şey biliyorsun. Bir yerde bir düzensizlik varsa hemen bir e, şirkete verelim. Onlar işte buraya baksın mantığıyla yüründü ama maalesef bunun çok daha kötü sonuçları olduğunu Kesinlikle. yaşayarak görüyoruz. Bu işin çaresi devletin her şeyden para kazanmaya yönelik bir aktivitede bulunmaması. Eskisi gibi yine esas görevi olan yani Kültür ve Turizm Bakanlığı esas görevi olan ee, esas görevi olan önce korumacılığa dönecektir ki zaten para kazanıyor bakın geçen yıl e, 411 bin kişi ziyaret etmiş Fasilisi, 411 bin biletli giriş var e, bir de kıyıya gelen tekneler var biliyorsun onlardan da yüz binlerce insan denizde yüzüyor falan o alanı kullanıyor e, zaten yani bu kadar olmasa bile bunu, bu günde 1126 kişiye filan geliyor 365'e böldüğümüzde tabi bunun yaz aylarında daha çok yoğunlaştığını görüyoruz. Eskiden maalesef şimdi göremiyoruz. Eskiden ay ay görürdük. Her ay kaç kişi girmiş. Şimdi maalesef istatistikler biraz eskisi kadar iyi verilmiyor. Bunlarla yine para da kazanılabilir. Yeteri kadar buradan bir gelir elde edebilir devletimiz ama önemli olan bu alanı zarar vermeyecek şekilde kullanmamızdır. Yani bir koruma-kullanma dengesini bulmamız gerekiyor. Evet, o, onu söylemişken bizim... ben sana şey sorsam, süremiz azaldığı için sözünü kestim, kusura bakma. Estağfurullah. Hani göründüğü kadarıyla proje yürümüyor, hassasiyetler var ve yani yeni bir proje de oluşturulmuş değil. Nasıl olacak işte? Madem öyle şöyle yapalım deniliyor ama o şöylenin ne olduğu belli değil. Buna dair bir bilimsel bir şey de yok, bir e, durum da yok, tasarı da yok. Dolayısıyla hani e, sizin mesela öneriniz ne? Ne yapılabilir burada? Hani Biz öncelikle şunu belirtmek istiyoruz, altını çizmek istiyoruz ki beton ya da ahşap. Aynı şeyi ahşaptan yaparlarsa kabul etmeyeceğiz. Yani Çünkü kabul edilemez zaten, bu yine yasalara aykırı olur. Burası bir ticaret haneye e, konu edilemez bu alanlar çünkü çok hassas hem doğal yönden bunu defalarca anlattık hem florası faunası endemik bitkileri canlıları hem de kültür varlıkları açısından e, bu tür günübirlik ticaret haneye e, konu edilemeyecek bir alandır dolayısıyla e, burada yapılması gereken e, acilen temel ihtiyaçları giderecek çok basit portatif tuvaletler ve bir iki bekçi ile önce acil durumun çözümlenmesi, serbest araç girişlerinin engellenmesidir. Fakat esas yapmamız gereken, biz bunu basın açıklamalarımızda da duyurduk. Biz dünyaya ve Türkiye'ye örnek olacak bir çalıştay oluşturulmasını öneriyoruz. Biz elimizi bunun için taşın altına koymaya hazırız. Ilgili bütün bilim insanlarını, kurumları, Sivil toplum örgütlerini dahil, dahil ederek, davet ederek büyük bir çalıştay yapılıp burasının, fasilisin e, hak ettiği gibi koruma, kullanma dengesini bulacak, e, ne şekilde yönetilebileceğini ortaya koyacak bir çalıştay yapmalıyız. Burada bir yönetim planı, korumaya yönelik bir yönetim planı yapılmak zorunda. Bugüne kadar bu hiç yapılmamış. E, Faselist gibi çok yönden korunması gereken bir yerde bu elzemdir ve dünyanın pek çok yerinde yapılmaktadır. Türkiye'de maalesef çok uygulanan bir şey değil ama en büyük zararı gören yerlerden biri, bu yönetimsiz, bu yönetim zafiyetinden en büyük zararı gören yerlerden biri Faselist'tir. Dolayısıyla Faselist'ten başlamak çok doğru olacaktır. E, biz bunun için her tür e, çalışmaya, katılmaya hazırız şimdiden. Bunu söylemiştik, e, yine söylüyoruz. Koruma-kullanma dengesi istiyoruz, ticarethane istemiyoruz. O zaman bu çalıştay çağrısıyla bitirelim. Hem de dinleyicilerimiz de belki buna kafa yorabilirler. Antalya'da olsun olmasın çünkü burası herkese ait bir yer. Tüm gezegende yaşayan herkese ait bir yer bence. Evet, hepimizin faselisi. Evet, öyle bir çağrıyla bitirelim. Ağzına sağlık, teşekkür ederiz programa katıldığım için. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Verdi'nin La Treviata'sını 3 ünlü tenordan dinleyeceğiz. 2 hafta sonra görüşünceye dek hoşçakalın.